Vedalaşmak ve uğurlamak duaları Ebu Hureyre radıyallahu anhunun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Estevdi'u ke Allahe'llezî lâ tuzî'u vedâ'i'uhu buyurmasıyla misafirin ev sahibiyle vedalaşma duasını öğretti. Yani nezdinde emanetler zayi olmayan Allah Teala'ya seni emanet ederim demektir. Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anhunun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Estevdi'ullaha dineke ve emanetke ve khawatime amelike ve ekra'u aleyke selame. buyurmasıyla ev sahibinin misafirini uğurlama duasını öğretti. Yani senin dinini, ehil ve evladını Amelinin sonunu Allah'a emanet ediyorum ve Allah'ın Esselamu Celle Celaluhu ismini üzerinde okuyorum demektir. Ebu Hureyre'nin merfu hadisinde buyrulduğu üzere, Ev sahibinin misafirine, Allah'ın azabından korkmanı, günah işlemekten korunmanı tavsiye ederim. Hadi selametle deyip, Allahümme tuli lehul bu'ade ve hevvin aleyhis sefera. Duasını okuması da müstehaptır. Yani Allahümme, ona uzağı yakın kılarak dürüver, seferi ona kolaylaştır demektir.